Oğlum Bekir dedim kendi kendime, yolu yok çekeceksin, isyan etmenin faydası yok, kaderim böyle, yol belli. Ey başına usul usul yürü şimdi, o gün bugün usul usul yürüyorum işte hala kendime gelemedim kimseye kendimi anlatamam Beni sevmeyen herkese ver bir selam dünya beni terk edip mezarımı kas Kimseye tek bir hesap vermedim herkes manyak herkes Taz gönlümün her tarafına deprem Hiç gelmedi buralara kış ya da yaz Kendimi kurtaramam soktuğun çukurun pisliği üstümde Dert dediğim benim hep tepemde sana doğru yanlış yüzdüğümde. Belki de kendimi durduramam senin biletini cehenneme kestiğimde Bana yaptığın kötülüğün hesabı kalbine çizdiğim kesiğin üzerinde Ve bir gün gelecek içine gömecek Beşiktaş Peribot'umdaki küçük örümcek Hayat Diğerlerimin gerçeği beni gerçeğin yapmadı bak yok yok Doğu batı her tarafta hayatımız bombok Geri gidemem bunu bilmek beni öldürüp her günü zehir eder Herkese söyleyin sıktı bu eğilmek Sokmuşum aşkına beni dinle Yalnızlık hep var ölüm peşimde tekrar Sen benim hayatımda olursun bir background Kularımdan vazgeçtim Üzgünüm fazla sabrettin Dünyaya Masumiyetimi kaybettin İstiyorsun benim boktan şarkılar içinde kalmamı istiyorsun Benim yoktan yere diz şarkısı yapmamı ben bunu yoktan yapmadım Yedi yıldır mikrofon başında hep kendimi sizden kolladım Ne yaptıysam kendimi yaptım senin gibi hiç kut çalamadım ve de pişman değilim Baştan beri benim umurum değil fame Bana gerçekleri söyle gel villa değil bana dostunu ver Samimi değil insan imi değilsin asla, o yüzden istemiyorum para Mara teminatta. Kapandım, mermiler her gece düşmancasına sıkılırken Dünyadan kaptığım parazitleri iyilikmiş gibi dağıtırken Kim savaş ister, kimi mi devletler kimi geldi mi ölümleri görmezden Kim geleceğini ümit bağladı, sor yıldızları bile bilmezler Ben gökteki kartalım, her şeyi gören insanların hepsine tavrımı koydum 90 kuşağına ne için doğdum, 20 yıl oldu ve her gün sordum Aklımın odaları çıldırdığı, beni kurtarmaya gelen herkesi boldun. Hoşça kal sanırım yine masumluğumun yolcusu oldum Kullarım. Üzgünüm fazla sabrettin dünyaya masumiyetimi kaybettin. Bu dünya iki şeyden yıkılacak: bir binadan bir de denizden. Maşyar günü bütün binaları denize geri isteyecek. Vatan bütün memleketler gibi. önünde sonunda geri alacak. Çaresi yok bunu. İyi geceler kaptan İyi geceler kamerlar. İyi geceler.